Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Fatih Altuğ. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Seval. <gülüyor> ee, bir süredir programımızda her daim güncel kalan yazarları ve eserleri <gülüyor> e, konuşuyoruz. Daha önce Hale Ziya'yı, Suat Derviş'i konuştuk. Bugün de e, Fatih'le birlikte Ricaizay'da Mahmut Ekrem'i ama, ama özellikle Araba Sevdasını <gülüyor> konuşacağız. Fatih Altuğ Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor kendisi ve iki yıl oldu mu Araba Sevdası'nın 2014'te evet 2014'te Araba Sevdası'nın hem eleştirel hem de sadeleştirilmiş bir baskısını kendisi yayına hazırladı bu yayına hazırlama sürecinden istersen biraz bahsedelim çünkü bu eleştirel basım özellikle şimdiye kadar Araba Sevdası'nın yapılmış baskılarından biraz farklı. Evet. Bu bir, aynı zamanda sen orada bir yöntem de öneriyorsun aslında. Hı hı. Bu tür Arap harfli metinlerin 19. yüzyılda 21. yüzyılda okunmalarına hı hı. biraz daha yardımcı olacak şekilde. O yayın hazırlama süreci nasıl, yani neden ne var orada? İstersen hı hı, biraz ondan da. bahsedelim. Ne var farklı olarak? Sen ne yaptın? Evet, aslında ben Selimilerinin bir yazısı vardı vaktiyle. Orada bir temennisi vardı. Yani Araba sevdasının asli, orijinali, illüstrasyonlu, ona özel olarak yapılmış resimler var. İçinde keşke böyle de bir baskısı olsa diye bir yazısını okumuştum. Sonra iletişim yayınlarından teklif geldi. Hani bu metni yayın hazırlar mısınız diye. O sırada ben de neden bunun illüstrasyonlu, özel görselli bir baskısını hazırlamayayım? Diye düşündüm. Mesela olaylar böyle başladı. Ee, daha önce 1940'ta e, yapılmış Mustafa Nihat Özören'in baskısı resimliydi. E, ama ondan sonraki baskılarda, günümüzde hala çoğunlukla da resimli olarak basılmıyor bu metin. E, i̇şte ve orijinali işte e, e, Diren Çırakyan. ...tarafından resimlenmiş ve Halil Paşa tarafından resimleniyor. Bu mavi ve siyahla birlikte Türk Edebiyatı'nda telif olarak yazılmış metinler arasında ilk defa resimlenen romanlar... Dolayısıyla bunların orijinal okurları e, bu metinleri resimli olarak okuyorlardı. İlk defa e, öyle karşılaştı. E, evet yani Sertüfenon'un e, şeyle e, sayesinde e, ilk defa e, Türkçe edebiyatta bir e, resimli roman e, telif edildi. E, i̇kisi birlikte Mahiberi siyahlarba sevdası eş zamanlı olarak ben de önce bu fikirle başladım. Ve sonrasında da yani bizim bir metinleri yayını hazırlarken şöyle bir meselemiz var. Bir yandan aslında sadık olmak istiyoruz. Hani mümkün olacağını titiz bir şekilde okuyup onun ilk defa oluştuğu zamanı görelim istiyoruz. Oluştuğu zamanki durumunu, koşullarını yeniden üretelim istiyoruz. Diğer taraftan da günümüz okuru bakımından anlaşılır olsun, onun ilk zamanki keyfine benzer bir keyfi yeniden üretelim istiyoruz. Ben bu ikisini birleştirmeye çalışan hani asla sadakatle bugüne getirmeye, bugüne çevirme eylemini aynı anda yapmaya çalışan bir şey yaptım. Öyle olunca işte ilk defa görselliği yani uzun zaman sonra ilk defa görselliği olarak Basılmış oldu ama bunun ötesinde bazı şeyler de var. Yani hem dil engelimiz var. Evet. Ee, işte araba Aslında daha da karmaşık oluyor bu dil. Evet. Arapça, Farsça'nın yanında bir de Fransızca. Yani sonuçta zihni e, başka diller çok tarafından dilli. biçimlendirilmiş, e, çok dilli bir kişi var. Bir Rus karakteri var karşımızda. E, onun o zihninin hem parçalılığını gösterecek e, hem de o dilin okuru yabancılaştırmayacağı yollar da aramak gerekiyordu. Onları bulmaya çalıştım, onları araştırdım. Diğer taraftan da e, bu metinde başka metinlere göndermeler var. Hani zihni yani dilsel olarak olduğu kadar edebi anlamda da çeşitlendirilmiş başka edebi metinlerden ...parçalar alınarak onlardan oluşan bir terkiple karşımıza çıkan bir metin var. Burada Osmanlı şiiri var, Fransız edebiyatı var. Hani Jean-Jacques Rousseau olduğu kadar işte şeylere, aşıklara, işte sevdiklerine mektup yazmak için yol gösteren talimat kitapları da var. Yani çok geniş bir metinler arası zemini de var. Ben de okurlar, e, araba sevdasını okuyan kişiler o zemini de görsünler istedim. Ve bu basımlarda hem eleştirel hem de basımda metnin sonuna e, bu e, göndermeler alanını da gönderme yaptığı metinleri de ekledim. Bu da ilk oldu bu metnin yayınlanması bakımından. Başka bir nokta o metinde dağılmış olan ama e, o dağılmış olanı benim toparladığım bir şey oldu. Haritalandırdım. Metni. Çünkü işte bizim sonrasında belki işte Aylak Adamla filan Yusuf Atılgan'ın romanıyla daha iyi bildiğimiz şehirde dolaşma temasının en güzel ilk örneklerinden birisi aynı zamanda evet. Araba Sevdası işte ben de bir nerelerde dolaşıyor şey temel güzergahları neresi nerede yolunu kaybediyor evi nerede olabilir tüm bu bilgiler ışığında nasıl olabilir e, onu haritalandırarak sunmaya çalıştım temel yenilikler bunlar e, oldu. Bir şey de güzel hı -hı. aslında yine benim kitapta en sevdiğim şeylerden birisi senin hazırladığın kitapta işte para ve şey karşılıkları hı -hı, hı -hı. yani o zamanın parası bugüne nasıl denk geliyor bu mesela bir Rus zengin mi gerçekten hı -hı, çok hı -hı. büyük bir vasiyetten bahsedilebilir mi? Bunları da daha görünür ve anlaşılabilir hale. Aslında, aslında metnin e, tercümesi. Bir evet. ne, bir ne, yani bir nevi şey gibi oldu sanırım. Araba Seydası'nın bu senin yayına hazırladığın e, nüshası. Metnin günümüz okuruna bir tercümesi. Evet. Ama sadece metinsel bir tercümeden hı hı. bahsetmiyorum. Tabii, burada. Bir burada. çeşit Her kültürel çeviri aslında aynı zamanda. İşte dediğin gibi biz yalnızca işte Arap harflerine ya da Arapça, Fars kökenli sözcükler yabancı değiliz. İşte, şeyla diğer romanlarda da var. İşte 180 liraya ev aldı diyor. 160 evet. liraya cariye aldı diyor. Mesela 180 lira ne demek? 160 evet. lira ne demek? Cariye almak ne demek? Evet. Tüm bunlar evet, evet. e, birbirleri ilişkileri e, ne de çevirmek gerekiyor aslında. Aynı zamanda işte gecenin üçünde e, yattı diyor. Bu acaba şu anda bizim anladığımız üç mü? Değil, Yoksa tabii. Alaturka saatte göre üç Hı -hı. E, ve bu da mevsime göre değişiyor. Dolayısıyla romanın bir takvimini çıkarmak. Zaten sonunda hangi zamanda... bir şey de var. Hı -hı. Bir, e... evet, kronolojisi zaman çizelgesi de var. Böylelikle işte Mayıs'tan yaklaşık olarak Ekim'e kadar süren bir süreç var. İşte o saatlerde Alaturka saatin günümüzdeki karşılığı nedir? Hı hı. bunları da çıkarmaya çalıştım. Bu biz genel olarak biz edebiyat araştırmacı bu Osmanlı dönemi metinleri çevirirken biraz harflere ve iyi bir okumaya önem veriyoruz. Buna önem vermeye devam etmek lazım ama bu kültürel çeviri çok önemli. Diliçi çeviri evet. meselesi de önemli. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim. Yani Hı -hı. Araba Sevdası sonuçta Türkçe Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden birisi. Hı -hı. Hatta Hı -hı. işte bu senin hazırladığın metinde yine bu kitap üzerine yapılan en iyi okumalardan birisi. Cale Parla'nın okuması. Ben Onun ön sözüyle e, kitap e, başlıyor. E, ve o da şey diyor mesela ilk modern metin Hı -hı. Araba Sevdası. Hı -hı. Yani Türkçe'de yazılmış ilk modern metin. Hani buradaki modern olmasında senin biraz önce bahsettiğin hani... Birçok metinden bahsetmesi ama kendi dönemindeki birçok işte tırnak içinde romantik metni de parodileştirebilmesi. <Gülüyor> yani bir dönemde yani her dönemde bunu yapabilen kendi ne diyelim döneminin edebi anlayışını parodileştiren metinlere ben modern metinler diyorum. Ve Araba Seda'sı bir modern bir metindir diyor <Gülüyor> ee, Cale Parla. Sen ne diyorsun? <gülüyor> evet yani o bir de bu paradileştirme noktasına ek olarak da kendi kendinin farkında olan, evet. kendine dışarıda bakabilen bir metin, metin. olduğunu söylüyor. Evet. Bu şimdi Jalep Parlan'ın tespiti çok önemli. Ondan hemen önce Berna Moran'ın tespitiyle birlikte aslında biz araba sevdası'nın nasıl güncel bir metin olduğu, şimdi de hala geçerli bir metin olduğu, yalnızca edebiyat tarihinde işte Hı -hı. ilk realist roman diye böyle ezbere öğretilen bir şey olmadığını biraz Berna Moran ve Jalep Parlan'ın çalışmaları sayesinde anladık. Berna Moran'ın gösterdiği şey yani bu Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da bilinç akışı tekniğini ilk defa kullanan metinlerden biri olduğu. Yani James Joyce'tan, Virginia Woolf'tan çok daha önce 1890'larda bu e, yöntemi kullanan, sonradan modernist edebiyatın en temel bilinç akış, e, yöntemi değil olacak de. bilinç akışını kullanıyor. E, Jale Parla da aslında bir çeşit yakın okumada yaparak e, kendisinden önceki hem Fransız Edebiyatı'nın romantik söylemini hem Namık Kemal Nesli'ni hem Divan Edebiyatı söylemini nasıl parodileştirdiği, e, onun nasıl farkına vardı ama aynı zamanda kendi dilinin de nasıl bunlardan kurulmuş bir şey olduğu. Hı. Yani bir çeşit sonunda e, bir şey önermediği, yeni bir dilsellik biçimi önermediği Hiç, ama değil. mevcut e, dilselliği, söylemleri hiçleyerek aslında... E, Sonradan açılabilecek bazı imkanların kapısını araladığını, zemini bir nevi temizleyerek e, bunu yaptığını gösteriyor. Bunlar çok kıymetli yani şeylerle aslında Berna Muran ve Jale Parla'nın çalışmalarını bizlerin daha hani Türkiye'de bir hatta çıkışlı araştırmacıların da biraz daha tarihselleştirmesi. Ee, ...döneminin içerisinde diğer metinlerle ilişkilerine de bakarak somutlaştırması gerekiyor. Onlar bu yolu açtılar, biz de işte yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi biraz Hı -hı. bu züppelik meselesine geçelim ama Hı -hı. geçmeden bir şarkı çalalım istersen. Hı -hı. Araba sevdasından bir şey çalacağız, ne çalalım? Evet, burada e, bir yerde şey diyor... E, e, girofle kelimesini duyuyor mektup okurken. Ya girofle girofleyi biliyorum ama tek başına girofle nedir bilmiyorum diyor. Jirofle jirofle e, bir Fransız halk şarkısı. E, demek ki 19. yüzyılın e, sonlarına doğru yani 1870'lerde Osmanlı İstanbul'unda da popüler olan bir şarkı. Bihruz'un da bildiği bir şarkı. Şimdi onu dinleyeceğiz. Peki. Tu as la maison douce, giroflée, giroflat L'herbe y croit, les fleurs y poussent Le printemps est là Dans la nuit qui devient rousse Giroflée, giroflat L'avion la brûlera, l'avion la brûlera Tu as de beaux champs d'orge, giroflée, girofla. Ton grenier de fruits regorge, l'abondance est là. Entends-tu souffler la forge, giroflée, girofla? Canon les fauchera, le canon les fauchera. Tu as de belles filles, giroflées, giroflas Dans leurs yeux où la joie brille, l'amour descendra Dans la plaine on se fusille, giroflées, giroflas Soldat les violera, le soldat violera Que tes fils sont forts et tendres, giroflées, Ça fait plaisir de les entendre, à qui chantera Dans huit jours on va te les prendre giroflets, giroflats Corbolet mangera, le corbolet mangera Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien Il ne pourra y avoir sur terre pas grand chose de bien On tuera pour te faire taire par derrière comme un chien Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Fatih Altuğ ve Fatih Altuğ ile birlikte Recai Zayda Mahmut Ekrem'in Araba Sevdasını konuşuyoruz. İzlediğiniz ee, İlk bölümü bitirirken şu zübbelik meselesine Hı -hı. başlayalım diye konuşmuştuk. Şimdi Bihruz aslında bir yine Türkçe edebiyatın en tipik denilebilir mi züppe belki prototip Denilebilir fakat e, bu yine e, seninle hem bizim kendi aramızda konuştuğumuz hem de yine senin bir yazında vardı bu batıllaşma ekseninde okurken bu metinleri birçok şeyi görmezden de geliyoruz Hı -hı. aslında ya da göremez hale geliyoruz Hı -hı. burada Zeynep Uysal'la Halit Ziya dolayısıyla da yine bu Hı -hı. E, meseleyi konuştuk. E, araba sevdası da öyle. Batıllaşma ekseninde çok uzun yıllar okunduğu için bu metin e, ve yine senin bir yazın da vardı. Bu e, zübbelerin aslında ne kadar derin bir iç dünyaları olduğu ve bu iç dünyaların hep es geçildiği, e, kendi içinde yarattıkları dil ve hatta belirli sembolizasyonlar olduğu... E, bu noktada mesela e, araba sevdası ve bu bihruz. Çünkü zübbe aslında iyi bir şey. O kadar kötü bir şey de değil yani. Değil mi? Evet yani <gülüyor> şeyle değil. ya da e, iyiliği kötülüğü. E, Bizim böyle kolaylıkla kurtulabileceğimiz evet. şeyler değil. İyi. Hani evet. e, Biz genellikle zübbeyi böyle kendimizi temize çıkarmak, Hı -hı. E, daha sterilize etmek için birilerine atfettiğimiz e, sıfatlar, etiketler bunlar. E, ne oluyor zübbelikte? Görünüşe fazlasıyla ald aldanan, görünüşten ibaret olan, e, olduğuyla göründüğü arasındaki mesafe dağılmış. Aslında ne olduğu değil de saf bir görüntüye dönüşmüş olan kişi kıyafetiyle, diliyle, e, her türlü. Toplumsal performansıyla. E, şüphesiz e, Bihruz'da e, bu nitelikler var. E, i̇şte Nurdan Gürgürek bunu çok güzel gösterdi. E, genel olarak aslında Zübbeliğin nasıl bir e, yapısı olduğuna dair Bülent Somay'ın e, güzel makaleleri var. Bir Alafranga Mukalledi Zübbeliğin İtirafları başlıklı yazısı defterde çıkan çok bu meseleyi e, değerlendiren, özetleyen önemli bir metin. Ee, ama benim hani itirazım ya da katkım e, e, yalnızca da bunu indirgemeyelim. Çünkü mesela şeyler sosyal medyada Araba sevdası üzerine e, arama yaptığınızda işte sürekli işte ilk gerçekçi roman diye aslında ne olduğu belli olmayan bir ifade ve işte arabalara düşkün olan e, işte e, kendi milletine yabancılaşmış e, kökleri burada olan olmayan bir kişi hikayesi var. Halbuki tam da bu çalışmalar ve araba sevdasının asıl kendisi, yani o kökleri dışarıdalık hissinin nasıl köklü bir şey olduğunu, hani o sınırın nasıl da tam da yerli koşullarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Bihruz'un zübbeli meselesi böyle bir etiketin ötesinde bir şey bize gösteriyor. Ama bunu ne yapmak lazım? Belki daha geniş bir bağlamı, dönemin toplumsal bağlamı ve aynı zamanda metnin bağlamının içine yaymak lazım. Mesela şimdi az önce söylediğimiz o bilinç akışı ile zübbelik arasında tam bir uyumda olmayabilir. Yani bilinç akışı dediğimizde zihnin içselliğinin okura işte muhataplara sergilenmesi varken e, zübbe dediğimizde kabuktan, görünüşten, dıştan ibaret bir şeymiş gibi görüyoruz. Halbuki şeyde e, araba sevdasında her ikisi de var. Dolayısıyla bu zübbelik iddiasını en azından nüanslandırmak e, gerekiyor. O yüzden ben önemsiyorum. E, oradaki zihnin temsilleri Hı -hı. E, kısmını. Mesela bu metin işte bir park sahnesiyle açılıyor. E, ve işte 1870'te İstanbul'da ilk modern parkın açıldığı an aynı zamanda bu metnin e, başlangıç anı e, ve şehri dolaşan işte Ana karakterimiz Bihruz bahsettik işte haritalandırmaya müsait bir güzergah bilgisine sahibiz. Ee, ama aynı zamanda zihninde de içinde de dolaşan bir figür bu. Ve e, o içindeki dolaşmalarına tenezzük ya hayali ya da imajiner park diyor. İşte hayali park hayali, yani zihnini bir park olarak görüyor. Demek ki yani yeni toplumsal mekan... Oradaki e, Osmanlı toplumuna giren işte Çamlıca ile başlayan hemen ardından Taksim'deki işte Gezi Parkı ile devam eden e, o sosyal etkinlikle Bihrüz'ün kendi zihnini e, düşünme formu zihnindeki hareketlere verdiği e, mekan ismi e, aynı yani içle dışın birbirinin içine kıvrıldığı birbiriyle ilişkilendiği bir durum söz konusu bu da çok daha kıymetlendiriyor ve züppeliğin ötesinde onu da içeren ama daha geniş bir şey vaat ediyor bize. Şey gibi <gülüyor> diyeyim, modernlik deneyimi. Aslında o modernlik <gülüyor> deneyimin her iki taraftan <gülüyor> algılanışı. Sonuçta artık e, bundan kurtuluş yok. Yani bihruz <gülüyor> o modernlik deneyimini <gülüyor> e, kendi deneyimleme halini bize olduğu gibi belki de gösteriyor. <gülüyor> evet, Bu anlamda <gülüyor> da mesela şey 19. yüzyılda bu çok önemli bir şey yani Hı -hı. kendi çelişkilerini yaşadıklarını açmazlarını Hı -hı. göstermek konusunda ben 19. yüzyıl Osmanlı entelektüelini daha şey buluyorum açık sözlü o kafa Hı -hı. karışıklığını Hı -hı. aktarmak konusunda. Hani bu Hı -hı. işte hep bahsettiğimiz gerçekçilik falan ya da batılaşma hikayesi var ama bir taraftan da bu e, yaşantının e, yaşantılanma şeklinin aktarılması da Hı -hı. E, bir ne diyelim e, Dilemma olarak da çıkabiliyor hı hı. ortaya Biraz şeyle de bahsedelim istersen e, Bu Araba aslında okuyamama ve okuma, okunamama <gülüyor> hikayesi Bu da bu eserin en önemli özelliklerinden biri olarak görünüyor Yine senin başta da bahsettiğin e, metinlerin zihinde dolaşması hı hı. Algılanması, algılanmaya çalışması Evet yani e, şimdi az önce sosyal alandaki dolaşmadan ve işte içsel yolculuktan bahsettik. E, onu aslında birbirine bağlayan onların arasından geçen bir şey olarak da bir metinler arasında dolaşıyor. E, ve e, bu metinlerin değişik fonksiyonları da olabiliyor. Yani mesela e, aşkın ne olduğuna dair fikri aslında metinsel bir fikir. İşte şeyle Monsieur Pierre'le Fransızca hocasıyla okuduğu romanlar üzerinde aşk nasıl bir tecrübedir onun farkına varmış sonrasında onu icra ediyor yalnızca. Yani burada insan bir romantik insanın içinden kaynaklanan ...bir otantik deneyim olarak aşk değil de... ...metinsel deneyim olarak aşkı... ...Rica-i Zerade Ekrem gösteriyor. Mesela orada bir yerde bir krize giriyor... ...Periveş'in gelmediği... ...işte parkta onu beklediği bir anda... ...ne yapacağını bilemiyor... ...Periveş dört defa... ...parkın etrafında dönüyor... ...ancak ona hiç bakmıyor bile... ...o an aklına romanlar geliyor... ...romanlarda böyle durumlarda... ...aşıklar, sevgililerine... ...endiferans, kayıtsızlık gösterirler diyor... ...ve o kayıtsız olmaya çalışıyor... ...yani böyle şey yapan... ...romanlardan öğrenilmiş... ...öfke biçimleri, kayıtsızlık formları... ...aşk halleri... ...sonrasında metnin ikinci kısmında da... yaz ...onu evet. görüyoruz... ...ve aynı zamanda bu, ama burada bir şey var... ...yani... Metinleri okurken bu okuduğu metinleri bir sadakatle bağlanmıyor. Aslında onları tahrif ediyor, çarpıtıyor, dönüştürüyor, kendine mal ediyor. Yani binbir farklı ilişkilenme biçimine de e, giriyor. E burada Bihruz'un hem Türkçe'de hem Fransızca'da e, genel olarak dil yetisinin çok e, kuvvetli olmaması... Bazen komiklikler doğuruyor, bazen yanlış anlamalar e, doğuruyor. Ama metin bu sefer hani bu, tüm bu şeyler metni model olarak alma, aynı zamanda da metni okuma e, süreçleri e, dilsel bir alanda açmış oluyor. Bizde mesela ilk defa yani bizim mesela, e, edebiyat araştırmacıları için önemli bir kısmı var. Mesela 19. yüzyılda okuma deneyimi nasıl bir şeydi? Yani okumanın kendisi. Ee, okuma halinde zihin nasıl bir şeydi? hani Herhangi bir şeydi. Yani şu anda kendimizin dışında geçmişte kalmış bir okuma sürecine, okumanın zihinsel deneyimine nasıl ulaşabiliriz? Buna dair çok kısıtlı kaynaklarımız var. Mesela Araba Sevdası'nda uzun uzun mesela Fransızca bir şiiri Bihruz'un okurken hem nasıl sökmeye çalıştığı, hem nasıl sökemediği hem de oradan çağrışımlarla işte oradaki 16 yaş ifadesinden kendi sevgilisine nasıl gittiği, işte oradaki işte Jirofle kelimesinden az önce dinlediğimiz şarkıya nasıl geçtiği. Yani okuma deneyiminin tüm boyutu bedenselliği, zihinselliği de bu metnin içinde. Dolayısıyla yani metni okuma, etkilenme, metin yazma, işte mektup yazıyor, hı, metinleri aktan. model alma, hayatı ona göre biçimlendirme e, ve tüm yönleriyle metinselliği bedensel, ruhsal, içsel olarak tecrübe etme bu metni baştan sona kat eden durumlar. Bir de en son şey konuşalım hı hı. istiyorum. Çok az süremiz kaldı. Bu 19. yüzyıl metinlerinde araba sevdasında ve sonrasında da çok göreceğiz. Para meselesi. Hı hı. Yani ne alındıysa kuruşu kuruşuna böyle evet, sürekli bir hesap ve her şey çok hesaplı Bu mesela çok benim dikkatimi çeken bir şey son zamanlarda ee, Bunu ne diyorsun? Araba sevdasıyla birlikte başlayan bir şey mi bu? Bir de hı hı. bu hani net olmak metinleri iyi okuyamıyor ama para hesabı konusunda çok iyi mesela bir Annesiyle hı hı. falan biliyorsun bir anlaşmaları hı hı. falan var sonrasında Evet yani hesabı yapıyor da iyi yürütemiyor tabii şeyleri. Evet dağıtıyor falan şeyleri ama yani burada aslında bir şekilde bir tüketim kültürünün yani bir işte modern tüketim kültürünün tabii önceden de olan ama yeni tüketim tarzlarının Osmanlı toplumunda özellikle İstanbul'da nasıl kurumsallaştığı yerleştiğiyle ilgili kısmı var herhalde. Evet. Gerçekçilik boyutuyla da bağlantılı yani para ve işte mağazalar. Evet. Ee, yani şi, şimdi mesela belki romanlarda o kadar olmazsa filmlerde reklam diye girebilecek şeyler o zaman da işte evet, hangi kunduracıya gitti berberi kimdi ee, işte e, tuhafiye olarak nereyi kullanıyordu gömlekleri nasıldı kaç paraydı dondurmacı neredeydi evet. Evet. ve e, nasıl dondurmalar satıyordu. Tüm bunları hani para ve tüketimle bağlantılı çok derinlemesine bir bilgi de var şeyde. Ben mesela metinde onu da göstermeye çalıştım bir evet. çeşit ticari haritası da evet. metnin. Bu sanırım hani bu metnin gerçekçiliğini sağlayan en önemli noktalardan birisi yani evet en, okur, hı -hı. Yani okurda karşılığı olan bir şeydi muhtemelen o devirde tabii, ki onu de, söyle hani sen de gidiyorsun tabi işte şey. alberkün mağazasından aldım diyor mesela alberkünü biliyoruz ki e, saraya da aynı zamanda e, satan onun da temel alışverişini yaptığı mağaza yolunda. E, yani o, o, okur bunu bildiğinde ya da biz araştırmacılar sonradan bunu keşfettiğimizde yani bihruzun alışveriş yaptığı yerin lüks bir yer olduğunu anlayabiliyoruz mesela Evet Fatih çok teşekkür ederiz ee, geldiğin için umarız sanırım sen de umarsın <gülüyor> Araba Sevdası bundan sonra da okunmaya devam eder. Evet, okumaya, bizim bizim için şüphesiz devam edecek <gülüyor> ama herhalde hiç bilmeyen okurlar için de umarız bir ilham kaynağı olur. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere.